Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamlayız Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Afiyettesiniz Elhamdülillah, inşallah Elhamdülillah Allah afiyet versin hocam Amin. Hocam biraz bugün tebliğ üzerine konuşalım diye düşünüyorum yani tebliğ bir Müslüman için nasıl bir sorumluluktur? Bireysel olarak sorumlu muyuz? Bunun müesseseleri mi olmalı? Buralardan yola çıkarak tebliğin farklı boyutlarından nasıl söz edilebilir? İşte sözlü ve temsili mesela Müslümanların ee, şahsi hayatlarının da e, tebliğ açısından pozitif, negatif müsbet, menfi e, etkilerinden söz edilebilir mi? Ee, biz Müslüman toplumlara baktığımızda veya İslami hüviyeti bilinen kişilere, müesseselere baktığımızda e, yani bunun e, İslam tebliği açısından şu sorunlara yol açtığını söyleyebilir miyiz gibi birçok boyutu var. Bunu değerlendirelim bugün diye düşünüyorum. İnşallah. Belki bu ikinci boyut yani çok daha öne geçiyor. Yani Müslüman hüviyetiyle bilinen kişilerin ve müesseselerin tavırlarının İslam'ın bilin bilmeyen kişiler tarafından veya soruları olan kişiler tarafından algılanmasına etkileri bakımı çok daha öne çıkmış bulunuyor gibi düşünüyorum. Önce bir tebliğ hakkında genel değerlendirme yapalım isterseniz. İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Tebli ile kastımız nedir? bunu izah etmemiz gerekiyor değil mi o zaman evet, tebliğ te evet. tebliğ İslam dinini ulaştırmaya diyelim evet. böyle toplu bir isim verim. İslam dinini ulaşmamışlara ulaştırma. Evet evet. E, bu Müslüman olmayanların Müslümanla gelmesini sağlama anlamında tebliğ diyelim büyük çapta. Bir de İslam'ın kenarında dolaşanların hatalarından dolayı, proteinden dolayı yanlış olanların ıslah olup İslam'ın çekirdeğine, ana merkezine doğru gelme. Yani kainatı bütün dünya çapında Medine-i Münevvere'nin etrafında döndürme. Yani yörünge. Medine-i evet. Münevvere yörüngesi. İdeali, evet, evet. Az dünya güneşin etrafında dönüyor. Bütün insanlık da Medine'nin etrafında dönsün evet. adeta evet. gibi. Yani Medine'yi Dinimizin isimgesi, İsim. evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin merkezi olarak aldığımız için bu manayı söylüyorum. Yoksa Kabe'miz, Mekke bizim yani. Evet, yani bu, evet. Namaz kıblesini kastetmiyorum. Dolayısıyla İslam'ı başkalarına ulaştırma. Evet. Görevi kimindir? Kim bunu yapacak? Sorularının cevabını bulmamız lazım. Belki orada bu nasıl yapılmalı? Nasıl yapılara da, geleceğiz? Evet. Ee, mesela siz ikinci boyutu örnek Müslüman olup bunu sağlamayı evet. zikrettiniz. Aynen. Mesela aliminden mütefekkirlerine kadar örnek Müslümanlar bakılınca zaten İslam'a davetiye edin doğal şekli olsun diyorsunuz. Kafirler de bunu bildiği için Müslümanların örneklerini hep yıpratıyorlar. Evet. örneğini yıprattı mı İslam'ı yıpratmış oluyor zaten. Yani, yani kafir onu misyon olarak görüyor kendisinde. Örneği yıpratmayı misyon görüyorsa evet. Müslümanların da örneklerini korumayı misyon yapması Görmesi gerekiyor evet. gibi düşüneceğiz. Şimdi e, İslam'ı tebliğ etmek yani Müslümanlığı kutuptan kutuba kadar geniş bir alana ulaştırmak kimin görevi dediğimizde ee, ...sıradan bir Müslüman... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nındır herhalde... Diyebilir. ...diye düşünür... ...bu yanlış bir cevap... Evet. ...çünkü biz resmi... E, ...bir din yayma görevini konuşmuyoruz... ...dünyada kimsede zaten... ...kanunla Müslüman olmuyor olmadı... Evet. Ee, ...diyanet işleri... ...veya onun muadili olan kurumlar... ...illa Diyanet İşleri Başkanlığı demeyelim belki organize yapar, eleman yetiştirir vesaire ama yani bu devlet işi değil bu iş. Bu iş gönül işi. Evet. İnsanlar gönülleriyle bir dine girerler veya girmezler. Ya da şöyle denemeyeyim mesela devletin böyle bir misyon belirlemesi mümkün olabilir. Ona göre organizasyonlar kurulur. Altyapıyı hazırlar. Evet. Elemanı hazırlar. İslam devleti için. İslam devleti için konuşuyoruz. Evet. Ee, ama İslam fonksiyonu icra eden herhangi bir kurumda İslam devleti demek zaten. Yani. Evet. İslam'ın illa böyle devlet isimli olması gerekmiyor. Burada hocam bir çıkış noktamız olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesine döndüğümüzde orada kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanlara büyük bir mesajı var. Emanet. Ee, benden bir kelime duyan o bir kelimeyi yaysın buyuruyor. Özet olarak ifade ediyorum. Yani burada 120 bin kişinin e, hutbesini dinlediğini kabul ediyoruz. 100 bin, 120 bin civarında bir rakam bu. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Şimdi onların içinde e, 120 binin yani saha veda hutbesini dinleyen, evet, dinleyen sah binin, sahabi 120 bininin ee, mesela on bini... ...alim insan filan değildi. Çok önemli bir rakam evet. hocam. Yani... E, ...mesela... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki irtidat savaşlarında... ...hafızlar öldüğü için aman Kur'an kaybolmasın... ...toplayalım dediler. Ya ölen hafız sayısı beş bin değil orada. Evet. Birkaç hafızdan söz ediliyor. Evet. Yani... mesela o irtidat savaşlarında öldü hafızlar dendiğinde... On binlerce hafız vardı da dokuz bini öldü filan değil rakam. Zaten sayı çok Çok bir. sayılı yani birkaç yüzdüler de yüzü şehit oldu diyebiliriz evet. en iyi ihtimalle. Net rakam yok elimizde evet. ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ı korkutan şey o birkaç hafızdı. Elde o kadardı. Dolayısıyla veda hutbesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden dinleyen, ...on binlerce alim... ...hoca efendi... ...bugünkü kavramları kullanıyorum... ...hoca efendi vaiz yapabilen... ...insanlar değildiler... ...neydiler ya... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş... ...iman etmiş... ...Medine-i Minnevver'de namaz kılmış... cennete Cehennem'e iman ediyor... ...vesaire bu temel karakteri biliyor... ...samimiyet testinden geçmiş... ...Münafıklık Barajı'na takılmamış... ...sade, sade Müslüman diyor... ...sade Müslüman... Bunlara toplam olarak hepsine birden benden bir kelime duyan yaysın buyuruyor Efendimiz. Alimleriniz bu görevi üstlensin buyurmuyor. Bu çok önemli hocam. Tabi doğru. Buradan başlayacağız biz. Evet. Ve sizin örnek olma boyutuyla asas bu icra edilmeli derken de bu noktaya geleceğiz tekrar. Hatta, hatta çok önemli hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir görev veriyor o yüz bin insana. Yüz bin şanslı Allah'ın dostu insana Dağılın buradan Bir kelime de olsa yayın diyor İki şey çok önemli birincisi Hepiniz gidin hafız yapın Milleti demiyor kelimeden söz ediyor Bir evet. cümleden söz ediyor Evet. Çünkü, benden duyduklarınızı Benden diyor. duyduğunuz bir kelimeyi gidin yayın diyor Allah yüzünü güldürsün Kim bir kelime yayarsa e benden etsin, diyor evet. e, Dolayısıyla çok müthiş bir şey bu Yani bir ilim deryasından söz etmiyoruz bir kıvılcımdan söz ediyor. Çünkü İslam'ın sade, orijinal Medine gülü gibi duran bir cümlesi, Kur'an'ın bir ayet, hadis-i şeriflerin bir tanesi bir gönle girdi mi İslam girdi demektir. Evet. Yani o bereket yetiyor. Dolayısıyla bir cümle, bir cümle, bir cümle diye bir slogan çıkıyor ortaya. Evet. Birincisi bu. İkincisi Dikkat edilecek nokta aleyhissalatü Efendimiz bakın ben sizi yetiştirdim. İşte Übey İbni Kağab sen hafızsın tamam mı filan diye alim kadrosuna hitap etmiyor. Evet. İman eden herkese hitap ediyor. Dolayısıyla buradan bir sonuç çıkarıyoruz hocam. Kim kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etmeye uygun görüyorsa ki her Müslüman bunu uygun görüyordur. Ben Medine'ye gidemem. Yani keşke Veda haccında Resulullah Efendimiz'i dinleseydim Dinleseydim derken Hacca gidip onun yaptığı vakfeyi yaparken Manevi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada değil mi? Vakfede Tabii, onunla evet. beraber Ben buraya layık değilim diyen oluyor mu? Olmuyor Dolayısıyla sağ olsaydı Efendimiz O da hacca gitmiş olsaydı bu cümleyi duyacaktı Duyacaktı evet Bu cümleyi duyarken Biz ya Resulullah imam hatip mezunu değiliz Arkadaşlar imam hatip mezunu mu diyecek insan? Haşa Peki ya Resulallah diyecek. Nitekim üçüncü nokta, çok önemli bir nokta hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ashab-ı kiramın Allah dostu olduğunu belgeleyen en önemli işaretlerden biri bu sözünü yerine getirmeleridir. Evet. Üç kişi Medine'de kalmadı denecek durum oldu yani hocam. Yani baş üstüne ya Resulallah demiş yola çıkmış. Mesela. 52 gece Medine'de bekleyebilirlerdi Efendimizin vefatından sonra evet. Hem de şimdiki bidatlere Bir zemin oluşurdu sahabe bekledi orada Diye şimdi Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat etti Onu defnettiler Acılarını Kavrulmuş yüreklerini bağırlarına bastılar Göz yaşlarını silmeye Vakit bulmadan yollara düştüler evet. Ya hocam Azerbaycan neresi ya Çin'e gitmişti. Kıbrıs neresi? Kıbrıs neresi? neresi? Antakya neresi o günkü şartlarda? İstanbul'a geliyor değil mi? İstanbul'a geliyor. Hocam müthiş bir şey ya Rahman rahimin. İstanbul'a ordu ile geldiler diyelim hocam. Evet. Hani ordu geldi, geldi İstanbul'a. Ya yürüyerek iki arkadaş birleşiyorlar. Bazen iki arkadaş da olmuyor. Yalın ayak. Evet. Ya, hedef ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir hadise anlatacak. Ne diyeyim? Hadis kitaplarına bakıyoruz hocam. İki hadis rivayet eden sahabi var evet. Üç hadis rivayet eden var Üç hadis bir A4 sayfası yapmıyor hocam <gülüyor> Fiilen de bilgisi o kadar sahabinin Efendimiz'den on gün önce vefatından on gün önce Müslüman olmuş Mesela on binlerce sahabi Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu Evet yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve kalsa kalsa kalsa iki sene kalmıştır yani, ve gördüğü çok sınırlıdır. O Efendimiz, Efendimiz yani. her gün konferans vermiyor. Her evet. gün mavaz etmiyor. Zaten evet. dışarılara çıkıyor. Evet. Yani onu ya ayda bir gün gördüler. Evet. Ya ya Medine'ye ne kadar geldiler bunlar. Ya yani, gelse de Efendimiz Ordu yok. O, evet. Efendimiz devam ediyor. Evet. Mekke'nin fethinden sonra Tebuk var yani. Çok çok çok fazla efendim sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıyor. Ve aynı zamanda çok yoğun yani. Evet her gün canlı yayından dinleme imkanları yok efendimiz. Ben şunu anlıyorum hocam. Yani o anı tasavvur etmek değil mi? O ayrı bir şey. Yani ayrı bir anlayış getiriyor bize. Mesela evet. o andaki sahabinin yani bilgi birikimini ama İslam'a sadakat noktasındaki sonsuz böyle aşkını yani ve... bilgisiyle sadakatını ölçüyorsun. Güneşle bir mum kadar kalıyor. Evet. Sadakatına bakıyorsun. Yani güneş gibi bir sadakat evet. hacim evet. bakımından. Bilgisine bakıyorsun. Yani <gülüyor> yani evet. ya hiçbir şey öğrenmemiş gibi görünüyor ama sadakat yüksek olunca heyecan, aşk dolu olunca hafız olmak da gerekmiyor. Şart değil. Resulullah efendim, bir Salallah bir hadis-i şerifi yetiyor. Yetiyor. Bir. Yetmiş ya. Kur'an'dan bir ayet yetiyor. Evet. Yani hocam bunun Sanal konuşmuyoruz biz evet. fiilen böyle olduğuna dair evet, tabii, yüzlerce tabii. örnek var evet, evet. Yani bakıyorsun sahabiye hadis söylüyor evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor Bir mesele soruyorlar ona cevap vermiyor onu ben bilmiyorum filanca sahabiye sorun diyor Aa nasıl bilmezsin sen evet. nasıl bilmezsin En canlı örneklerde bakıyorsunuz yani koca Ömer bin Hattab bir meseleyi bilmediği çıkıyor evet. Soruyor bu böyle miydi diyor ya belki şu da var, kafadan hükmetmiyor, değil mi hocam? Yani bir bilme dediğimiz şey, bilme dediğimiz şey, Kur'an ne bildirdiyse o. Resulullah Efendimiz ne söylediyse o yani. En çok neyi biliyorlar biliyor musun hocam? Hadlerini. <gülüyor> <Evet>. Hadlerini biliyorlar. <gülüyor> biliyor. Allah'ın önüne geçilmez haşa. Evet. Peygamberin önüne geçilmez. Ebu Bekir hepimizden üstün. Evet. Ebu Bekir hepimizden üstün. O evet. ilk dost. Evet. Bunu biliyor ya hocam. Bu bilgi yetiyor ona. Evet. Haddini biliyor. Evet. Haddini bildiği için de Allah... ...aza bereket veriyor bu sefer. Evet. Daha sonra bilgi çoğaldı... ...hat bilgisi azaldı. İlimler çoğaldı. Ama... E, haddini bilmeme de çoğaldı bu arada. Evet. Bereket gitti. Bize doğru geldikçe... ...adeta... ...bilgi yağdı dünyaya. Yani mesela benim gibi... Kütüphaneler dolusu bilgi. Hocam 10 yaşında... ...hafız olarak İstanbul'da dolaşan birisiyim ben... Benim bilgim ölçüldüğünde maşallah Allah nazardan korusun denir bir bilgi. Sahabenin hayran olacağı bir bilgi. E, i̇manı ölç, takvayı ölç, samimiyeti ölç, heyecanı ölç. Varlığımız yok ortada. Benim varlığım yok ortada. Sahabe-i kiramı Sahabe-i kiram. Allah onlardan Yani bırak aynı listeye girmeyi. Yedek listeye girsek razı olacağız. Yani onlarla <gülüyor> aynı listeye girmeyi. Evet. Ama buradan şu çıkıyor ortaya. Yani ashab kiramı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yaydığında yüz bin alimi yaymadı. Evet. Yüz bin fotokopi yaydı hocam. O fotokopi de kimisi... örnek almış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem örnek almış. Yüz, örnek, bin, yüz bin bin nümune. fotokopi. Kiminde yüz cümle var, kiminde elli cümle var. O fotokopiyi de hepsi topluca çekememişler. Evet. Kimi eksik çekmiş, kimi fazla çekmiş. Ama ne olmuş... Dünyayı bir asır geçmeden İslam'la buluşturdular. Ya bu ne müthiş bir şey hocam ya. Bir asır geçmeden. Evet, evet. Ama... Hiç bir, mesela burada... ...çok önemli bir noktada... ...sık sık bunu da konuşuyoruz... ...sahab-ı kiram Antakya'ya gelmişler mesela... ...Ömer bin Kattab zamanında... ...Radayallahu anh Antakya sahabe gördü... Evet. Diyarbakır. Şimdi, Diyarbakır, ...Diyarbakır... ...Diyarbakır Hazreti Ömer'in zamanında cami yapıldı zaten... Evet. ...şu andaki Ulu Cami... ...Hazreti Ömer zamanında camiye çevrilmiş... ...müthiş bir şey yani... Evet. ...o caminin bereketi hoşuma gidiyor... Fiilen sahabi orada namaz kılmış... Ya, mevcut, ne, binasında, ne gidin, evet. ...mevcut binasında... ...mevcut binasında ashab kiram namaz kılmışlar. Şimdi hocam, bu ashab kiramı insan zanneder ki yedi sekiz dil biliyorlardı. Bir de dil bilmiyorlar. Çin'e gidiyor, bilmiyor. gidiyor. Bilmiyor. gidiyor, dil bilmiyor. Dil bilmiyor. Türkistan'a gidiyor, dil bilmiyor. Dil bilmiyor. Yani kendi Arapçasının da bir lehçesini biliyor. O da önemli. Evet. Şimdi Arapça da yedi sekiz lehçe. Kureyşli lehçesi konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemenli mesela o lehçeye yabancı. Evet Yemenli ile bile belki iletişim sağlamakta zorlanacak. Yani yabancı dil, dil gibi değil ama değil, evet. bir edebiyat zevki yaşayamıyor Yemenli ile belki. <gülüyor> evet. Şimdi bu dil bilmeyen insanlar hocam bunu akılla anlamak çok zor. Bir köye gidiyorsun önce hoş geldin ne istiyorsun diyorlar sana ya, konuşamıyorsun el göz işareti adeta konuşuyorsun. Bir yaşlı seni anlamaya çalışıyor. Bu Arap Yarımadası'ndan geldi filan diyor. 20 gün sonra o köyden çıkarken yüzlerce namaz kılan nasıl olur ya? ya nasıl ya, oldu işte bunu anlamak ha, lazım. Şimdi peki o köyün çocuklarından biri imam hatip bir türlü ilahiyat bir köye imam olarak dönüyor. 10 sene sonra iki kişi namaza başlamamış oluyor. <gülüyor> evet. Çünkü hocam esasen esasen. ...dille anlaşmadan önce... ...gözden göze anlaşma kabiliyetimiz var... ...bizim insan olarak... ...bunu ben hep şuna benzetiyorum... ...mesela... ...bir bebek, üç aylık bir bebek... ...bağırıyor, çağırıyor, babası geliyor... ...annen mamana hazırlıyor yavrum sus diyor... ...kucağına ağlıyor, daha fazla ağlıyor çocuk... ...ya hocam ben bunu hep... ...göz izlemişimdir... ...anne mutfaktan çıkıyor, geldim yavrum... ...geldim diyor çocuk susuyor ya... Evet. ...yani evet. bu çocuğun dil biliyor desen biyolojik olarak mümkün değil. Evet. Yani işte bu iki aylık çocukla anne konuştuğunda, baba annesi konuşuyor, anne annesi konuşuyor, çocuk daha fazla ağlıyor. Evet. Siz gidin der gibi. Annenin ninni, ninni, cicisi, bicisi diye bir bürü söz söylüyor. Çocuk susuyor. Ağzını hareketlendirmeye başlıyor. Mamasını evet. alacak. Neyse artık yani alacak. Asa kiram... Anne ruhuyla insanlara yanaştılar. Evet. Dolayısıyla dil gerekmedi. Evet. Gözlerinden bakıp ben senin hidayetini istiyorum. Benimle beraber cennete gelmen istiyorum. Cehennemden kurtulman istiyorum. Dediğinde insanlar bunu anladılar. Gönülleri de açtı Allah onlara Azze ve Cel. Demek ki anlatacak o anneliği Yüklendiler yani nasıl ve oldu? Ana oldular Anlasın. toplumun evet. anası olmayıp bir defa bu. <gülüyor> Bir kişinin kurtuluşunu Allah'ın en büyük nimeti olarak görmez. Maaş sorunu yok ortada. Bir ikrami almıyor, plaket beklemiyor. Bir gönül meselesi bu. Ya o anne olmak nasıl bir şey işte hocam? Yani sahabenin o e, insanlık için anne şefkatiyle donanması nasıl bir şey? Heh, işte Belki onu anlamamız bunu lazım. Bunu donatan da var tabii. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu donatımı yaptı. Evet bu donatımıyor. Mesela iki örnek zikredelim hocam. Bir tanesi hani meşhur bir Yahudinin çocuğu delikanlı ağır hasta yavrusu evet. da komşuluk hukuku gereği ziyarete gidiyor efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyarete gidiyor. Bakıyor ki çocuk yolcu. Yavrum diyor, iman et bana da kurtul diyor. Çocuk da babasına bakıyor. Çocuk dediğimiz bebek değil tabii çünkü imanla mükellef olacağına göre. Yani delikanlı. Gibi. Delikanlı diyelim. Babası da hani bu işte onun deyimiyle diyelim Muhammed bize madem nezaket gösterip ziyarete gitti yap yavrum dediğini diye işaret ediyor. O da kelime-i getiriyor çocuk biraz sonra da vefat ediyor Efendimiz oradayken. bana gözleri sulanıyor Efendimizin de elhamdülillah elimle bir kişiyi kurtardın ya Rabbi diyor sana hamd olsun diyor. Bunu görüyor ashab-ı kiram. Evet. Mendebur Yahudi'nin çocuğu geberdi demiyor evet. Bir Yahudi azalacaktı bu dünyadan demiyor Dönüp babasına gördün mü bir kişi kaptık sizden Demiyor, demiyor. Bunu bir gönül evet. Allah'ın razı olacağı bir iş yapma olarak Yani sabah namazı kılmaktan hangi zevki alıyorduysa Aleyhissalatü vesselam Efendimiz O çocuğun kurtuluşundan o zevki aldığını hissettiriyor Bu bir eğitim hocam evet. Bir kişi kazandık değil Allah'ın cehenneminden bir kişi kurtuldu. Mutluluğu bu. Evet. Şuur bu. Dolayısıyla bizim vakfımıza, bizim grubumuza bir kişi geldi değil. Cehennemden bir kişi kurtuldu. Cennet bir kişi kazandı. Cennetin kalabalıklaşması için mücadele etme. Bu birinci örnek hocam. Bunu Ashab-ı Kiram gördü. Evet. Kim bilir yüzlerce böyle örnek gördüler de bize ulaşmadı o. Evet. Yani böyle ruh buydu. İkincisi hocam çok önemli. Hayber diye meşhur bir gazve vardır. Evet. Hayber e, böyle Hayber'in fethi diye Hayber sihir'e girmiş. Yani teşbih için söylüyorum. Türkiye'nin Bursa'sı neyse Hayber'de o gün o. Evet. Hem sanayi var, para var, hem tarım var orada. Evet. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu a ne buyuruyor? E, Hayber fethedildikten sonra sıcak yemek gördük diyor. Evet. Yani demek ki Medine'nin ekonomisi Hayber'le beraber şekil aldı. Evet. Yani hem para var hem tarım var. Bu iki şey çok önemli Hayber'de. Ziraate uygun bir bölge Hayber. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler e, Beni Kaynuka filan vesaire o e, Kuray, Beni Kurayza onlar kaçıp oralara sığınıyorlar. Medine'nin etrafı için ciddi bir tehlike Hayber. Buranın fethedilmesi gerektiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz düşünüyor. Yahudilerin son kalesi. Arap Yarımadası'nda e, ordu hazırlıyor, gidiyor. Fakat e, ne yazık ki Zor e, savunması güçlü bir şehir fetih gerçekleşmiyor Bir gün bekliyorlar olmuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki e, Ben bu sancağı yani Ordu idare görevini yarın birisine vereceğim Onun elinde fetih gerçekleşecek buyuruyor e, Bu kesin yarın feti var anlamına geliyor ashab-ı çünkü böyle buyurdu ama bakalım iklim şartları uygun olacak mı filan demiyorlar Niye düşünmez, herhalde. Evet. Niye? Yarın ya fethi. Resulullah Efendimiz söyledi bunu. Onlar radıyallahu anh diyor ki o gün diye bir, bir öyle içimden geçti ki benim herhalde diyor yani ben olayım hmm. bu. Sonra Sence nam bana verir. namaz kılarken filan hep böyle selam verince beni görsün buradayım hmm. noktasında durmuş. Kim böyle istemez ki yani. Tabii. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ali nerede demiş. Hazreti Ali'ye. Radıyallahu anh. Radiyallahu anh. E, Buradayım ya Resulallah demiş. Ve de Ali'nin mübarek gözünde de sorun varmış o gün. E, yani gözü rahatsızmış. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. E, Ali'ye sancağı veriyor. Radıyallahu anh. Git diyor bu fetih kesindir diyor. Evet. Şimdi Hayber kahramanlığı Ali'nin çok meşhurdur. Evet. E, şimdi şey, e, Çocukken Öyle kitaplar vardı hocam, böyle sahaf gibi yerlerde satılır, Hayber Kalesi Cengi diye. Evet, <gülüyor> şimdi de Filistinliler, e, evet. Hayber, Hayber, Ceyşu Muhammed, Yahud e, hmm. diye böyle başlayan bir şiirleri vardı. Yani evet. Hayber hakikaten simge bir Destan şey. Destan gibi bir şey. Yani evet. Yahudilerin e, <gülüyor> belki de içlerinden silemeyecekleri bir hasrettir Yahudi. Evet. İnşallah yeni hayberler de yaşayacaklar evet. Rabbime niyaz ederiz İnşallah. Biz de Ali'si oluruz o hayberler İnşallah, İnşallah. Şimdi e, Hz. Ali alıyor e, görevi Gidiyor Burada ne var şimdi 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi bu fetih tamamdır diyor. Dolayısıyla Fethedilmiş bir şeyi fethetmeye gidiyor Ali Sembolik gidiyor adeta 1. 2. Ali'nin Makamı belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasretinin gerçekleşeceği bir görevi yapıyor. Ve bu kesin evet. elde edilecek. Dolayısıyla Ali radıyallahu anh, o anda gazi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, emrini yerine getirme şerefiyle şereflenmiş birisi. Yani süper bir nokta. Hayali bile bunun yeter. Hmm. Mi? Kendisi değil hayali yeter bir Müslüman'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket ettikten sonra Ali bana gel diyor. Geri geliyor Ali. Yani adeta bitmiş bir fetihten. Ne istiyor? Yahudileri bu kaleden atıyoruz. İslam'ın sancağını dikiyoruz. Merun Yahudi nere giderse gitsin. Böyle gibi. biliniyor hmm. gibi. Ali radıyallahu anh geri geliyor. Bak Ali diyor. Bizim burada yaptığımız iş nedir biliyor musun? Anlamında buyuruyor ki senin elinden bir kişinin Cehennemden kurtulması yani Müslüman olması bütün şu güneşin aydınlattığı toprakların ganimet olarak sende olmasından iyidir buyuruyor. Ya, evet. Ashabı kiramı coşturan budur işte hocam. Bu nokta çok önemli. Evet. Yani bir fetih, bir heyecan, ganimet filan bunların hepsini sıfırlayan bir cümle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne buyuruyor? Bir kişinin hidayeti. Bir kişinin hidayet. Halbuki Hayber'in ferdedilmesi Medine'nin doyması oldu. İslam'ın, Arap Yarımadası'nın dışına çıkma sürecini başlattı bu sefer. Çünkü onlar Engel oradayken tabii orada, onlar oradayken içeri mahsur kalıyordu ashab tehdit, tehdit gelir diye. Ya, e, tehdit değil, yol güzergahı. Evet. Yani Rum toprağına, Furs toprağına uzanan güzergahta e, tehlikeli bir noktada duruyor Hayber. Dolayısıyla kainata açılma süreci hayberle başlayacak şimdi. Evet. Dış dünyaya açılacak. Hepsini bir kişinin imanından sonraya bırakıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir eğitim. Evet. Yüzlerce binlerce sahabenin önünde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha bu hakikati verdi. Yani biz buradayız fetih yaptık yapmadık önemli değil. Bir kişinin imanı bu kadar ganimet getir. Falan yani böyle bir beklenti Mesela, yok, bir, bir hedef yok. Şimdi bir anket yapsak desek ki gel Ali dedi. Hı. Ali geri döndü. Ne demiştir Aliye? Bu olayları Hı. bilmeden desek, bak Ali işi sağlam bitir. Anahtarları istiyorum. <gülüyor> ee, adamlar sakın zarar verme, değil mi? Filmlerde böyle yani, oluyor. Öyle. Zannedilir. zannedilir. Evet. Ali hırslandı çünkü orada. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eliyle bu fetik gerçekleştik, müjdelendi. Ola ki bir kişinin imanını önemsemeyebilir. Ya, evet. Halbuki onun bir kişinin imanını kurtarması lazım. Evet. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat toplamak için gelmedi. Hedef insan kurtarma. İnsan kurtarmak. Evet. Şimdi hem Yahudi çocuğunun kurtarılış ikisi de Yahudilerle ilgili bu överdiğim örneği. Evet. Yahudi çocuğunun kurtarıldığına mutlu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu oturup Ali ile Radyo Allah'la paylaşan Peygamber sallallahu aleyhi, sallallahu, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Aman bir kişi kurtaralım. Hayber değil güneşin ışıklarını gören Herhangi yani bir iklimi normalde Ölülen öldürülen bir iklim yani, yani savaşın o kızışmış anında 24 saattir orada bekliyor evet. bir Kıran bir sonuç alınmıyor O anda söylenecek bir şey değil bu herhalde Gibi Yani evet. masa başında söylenir Medine'de evet. nasihat edilir evet. Ama orada çok zor bunu söylemek Evet. Ama gönderiliş Gayesi ganimet toplamak Değil yürek toplamak olan peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem söyledi bunu, bunu söyler. Yüreklere evet. talipti çünkü Evet şimdi ashab-ı keram Allah onlardan evet. razı olsun Oldu da nitekim Bu ruhu aldılar mı Efendim sallallahu aleyhi ve sellemden aldılar Aldılar, evet. aldılar. Almasalardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde oturup mezitten ağlarsızlar Kur'an okurlardı hep. Evet. Mezidini bir de sabah kadar zikir çekerlerdi. Efendimiz sallallahu kendi, aleyhi sellem, kendi Müslümanlıklarına yatırım yaparlardı. Şunu diyebilirlerdi, evet. değil mi? ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde e, çok mutluydum. O beni seviyordu. Ben onu seviyordum. E, dolayısıyla ben iyiyim. Şu imanımı koruyayım. Evet. Düşünürlerdi. Ebu Abdillah diye bir sahabi var İsmi pek bilinmiyor e, Orada Ebu Abdillah Radıyallahu an Sekerat halinde e, Arkadaşları ziyarete geliyorlar Ağlıyor o arada Arkadaşları da diyorlar ki ya Ne ağlıyorsun diyorlar Hatırlıyor musun seninle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem En son ne konuşmuştu ne konuşmuş? Efendimiz o sahabeyi görmüş Ebu Abdillah çok bıyıkları büyük ...bu bıyıklarını kısalt buyurmuş. Benimle... havz Kevser'de buluşuncaya kadar da... ...böyle kısa dursun bıyıkların buyurmuş. Allah Allah, evet. Ve efendim sallallahu aleyhi vefat etmiş sonra. Şimdi bu sahabi... ...bir daha bıyık uzatmış mıdır? Sizce? <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir dudağını kazırdı yani, yani. Ya. yani. Şimdi... ...bu ne demek? Bir hedef var Havz-ı Kevser. Bu da şu, çok açık şu anlaşılıyor. Yani... ...bu bıyık sorununu görüyorum sende... ...bunu hallettin mi Havzu Kevser'deyiz... ...tek engel bu görünüyor... ...imani noktada değil ama... Evet. E, ...yani sevap noktasında... ...dolayısıyla bu sahabeye ne sinyal yakmış Efendimiz... ...iyi durumdasın... Evet. Bekli, ...bekliyorum seni Havzu Kevser'de... ...demiş resmen... Yani, evet, ...bu evet. hadis sahih ise bunu demiş... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...şimdi i̇şte arkadaşları diyor ki sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Böyle dememiş miydi ya sen ya, ne ağlıyorsun ki? Üzülecek ne var? Hayır ya, yani gül. Bir lan. hasretin bitecek. Kavuşmaya yani. gidiyorsun evet. diyor. Diyor ki evet doğru söylüyorsunuz diyor. Doğru öyle oldu. Ama henüz son nefesimi vermedim. Allah Teala bir kısım kullarını cennet, bir kısım kullarını cehennemlik diye ayırmıştı. Ne bileyim ben hangi kullarındanım? Ben korkmuyorum da kim korkmasın diyor. Evet. Şimdi bu ruh halinde sahabe Yani bir kısmına cennet vaat etmiş Son rauntlarını bekliyor Buluşacak cennette Ama bırakıyorlar her şeyi Ya Medine bırakılır mı Allah aşkına ya İnsanlar kaçak gidiyorlar Ramazan'ı orada <gülüyor> Hapse girme pahasına gidiyorlar Bunlar hapse girme pahasına Medine'den çıkmışlar Niçin Ömer Radyoğlu'nun Çıkmayın Medine'den ya beni yalnız bırakıyorsunuz Burada diyor <gülüyor> Şimdi Zorla Medine'de tutuluyorlar bunlar Bilal mesela hocam ya übret alemlik peygamber Aleyhisselam'un hatırasısın Otur bunu, her gün bir ezan oku. Cuma ezanlarını oku hiç olmasın e, Sanki Medine, Mescidine Nebi senin sesinle İnlesin. var, değil Ama, mi? Ama e, halife ile tartışmak zorunda kalıyor. Beni nasıl hapsetersiniz buraya diyor. Zan ki daha büyük bir camiye tayinini istiyor. <gülüyor> yani müezzin ya şimdi. Evet. Değil, gidecek. Şam'a gidecek. Medine'de kalmaya Vasiyeti var Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'de kimi Müslüman edeceksin Herkes Müslüman kafir zaten giremiyor Medine'ye evet. ama bunların Yüreğinde bir sevda var Kıyamet günü dirildiğinde 5 kişinin imanına Sebep olmuştum diyecek Ve hmm. onu Allah-u Teala'ya 5 kişinin, elinden tutacak, yani beş kişinin elinden tutacak Aslında Efendimiz'i Rabbimizin Huzuruna getirecek onları Hocam, O sahneyi tefekkür ...Medine'yi feda ettirmiş bunlara. Evet. Medine'yi evet. feda ettirmiş. Desek ki Medine'yi en çok kim sevmiştir bu dünyada? Ashab-ı kiram sevmiştir. Tabii. Herhalde yani. Resulullah ile yaşadılar. Aleyhisselam, öz, öz hasretleri sonra... ...Efendimiz Aleyhisselam'ı unutamayacak kadar bir zamanda hepsi gitti bu dünyadan zaten. Aradan beş asır geçmedi. Evet. Asır bulmadı ki hepsi... Büyük bölümü 30 sene sonra vefat etti zaten. Ashab-ı kiramın. Hele e, asıl sahabilen o ilk kadro 30 yıl içinde vefat etti gittiler. Allah onlardan razı olsun. E, ama buna rağmen Medine'yi nasıl bıraktılar hocam ya? Bu, bunu düşünemiyor insan ya. Yani. Bir kişiye ulaşmak. E, evet. Bir gönül kazanmak. Bir Çünkü gönül kazanmak. bizimle onlar arasındaki mantık şu farkı şu hocam. Onlar canım peygamberim Ümmetinin kalabalıklaşmasını istiyordu Evet Ben evleneyim çok kalabalığım olsun evet. Ümmetim kalabalıklaştı Peygamberimin hayali gerçekleşsin hani hmm. Gideyim peygamberime Bir kişi daha kazandırayım hmm. Bu Tesbihi ellerini alıp Zikir yapıp daha çok makam kazanayımı Bastırmış İkisi de Allah için yapılan iş ama Evet. Tesbih sabaha kadar 3000 defa şu 4000 defa bu 20 Yasin-i Şerif okumak bunlar hepsi Faziletli işler Bunların üstünü çizmiyor Yo, o, Üstünü çizmiyor üstünü çizmiyor. ile Şam'a giderken Yemen'e giderken Deve üstünde Genel yapıyor tespih, bunları çekiyor. Devesinin üstünde yapıyor Evet. Yapıyor. Ama bunları yolda yapılacak iş olarak yani görüyor. Müslümanlığı Zikir artı Tebliğ İslam'ı taşımak Teşmi. Çünkü bakıyor ki bu bir kazanç meselesi evet. değil mi? Yani ben Rabbimin huzuruna sevapları çok olarak gitmek mi istiyorum? Tamam. Oturup tesbih çeksem... ...yüz bin defa şunu söylesem... ...Kur'an-ı Kerim'i şu kadar hatmetsem... ...bunun bir sevap boyutu var. Bir köye gitsem, o köyü Müslümanlaştırsam... ...o köyde bin hatim okunsa... ...hepsi benim olacak zaten. Onlar da kazanacak, ben de kazanacağım. Ben de o arada Kur'an okuyorum. Köy, O köye giderken zaten deve üstünde at üstünde Fatih e olarak gidiyorum Kazanç Buradan, buradaki yani. şey şunu bence biraz ifade etmemiz lazım nasıl bir Müslümanlık anlayışı Resulullah Efendimiz'e nasıl bir bakış belki işin özü burada yani onunla donanmamış olsalar bunlar yani bu böyle bir hesap mesela ben bir köye gideyim işte o köy Müslümanlaşsın ben Çin'de bir kişinin yüreğini kazanayım İslama nasıl bakıyorlar? Resulullah Efendimize nasıl bakıyorlar bunlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve İslam'a cennet olarak bakıyorlar, ideoloji olarak değil. Evet. Bir düşünce tarzı olarak değil. değil evet. Burada çok büyük bir sorun belki programın ilerisinde konuşmamızda çıkacak ortaya şimdi konu. Hocam onların götürdüğü İslam bir dosyada götürülebilir İslam'dı. Yani 10 dakikada İslam'ı özetleyebildiler. Yani külliyat değildi yani ya, Yok Ya. Nasıl biz, bir İslam? Biz İslam'ı bu nasıl bir şey hocam? Biz İslam'ı götürürken hocam önce neler olmaması gerektiğiyle başlıyoruz İslam'a. Şu gruptan He. olma, bu gruptan olma, şöyle yapma bu. O gitti bir bedeviyi karşısına oturttu. Merhaba kardeşim dedi. Merhaba. Hocam ashab-ı Kur'an belli ya. Ne konuştuklarını haber vermişler bize. Bana bak ...senin bir Allah'ın var, bunu tanımıyorsun... ...o seni yarın diriltecek, cennete koyacak... E, ...ne istiyorsun sen benden kardeşim... ...ya şu putlarını bırak... ...gel Allah'a iman et... ...abdest al, namaz kıl. e, tabii, gel kucaklayayım seni... <gülüyor> ...hocam beş dakikalık bir tören ya... ya ...beş e, dakika... ...bu kadar sade... ...hocam Musab bin Ümeyir... ...briefing vermedi kimseye... Otur bir konuşalım dedi Adam oturdu Ayak ayak üstüne atmaya fırsat kalmadan Musab'ın konuşması bitti Seni ve beni Allah yarattı Allah'tan başkasını çıkaralım aradan dedi Peki Biz... Yani şöyle bir şey Hemen gelir Ya bu kadar sade bir şeyle Bu kabuller nasıl oluşuyor hocam yani Musab başka bir şey vermiş olmalı. Musab'ın gözleri konuşuyordu hocam. Hmm. Musab'ın hmm. gözleri. Musab gittiği zaman Allah ondan razı olsun. Medine-i Münevvere'de asırlarca sürmüş iç savaş vardı hocam. Evet. Birbirini öldürmeye çekinmeyen bir kitleye Ölüm sadece gitti. Ve bu savaşı bitirtti. Kendi gönül sultanlığı üzerinden gönül saltanatı kurdurdu. Evet. Yani dolayısıyla bu andaki bir sorun hocam insanların biz karşısına dikildiğimizde ne yazık ki önce İslam'ın katliam dini olmadığını filan mezhep şu mezhep olmadığını filan tarikatın şu tarikattan üstün olmadığını işte para menfaatimiz olmadığını petrolün İslam'la ilgisi olmadığını işte siyasi yönetimlerin yaptığı zulmün İslam'la ilgisi olmadığını Osmanlıların hataları sevaplarıyla uğraşıp uğraşmayacağım vesaire. Yani hocam İslam namına üç şey anlatmak gerekiyorsa 30 tane İslam ne değildir demek zorunda bagaj, kalıyor. Bakaj yüklenmiş hocam. Çok, çok i̇nsanlar dolayısıyla berrak bir kafayla İslam'ı anlamaya müsait değiller. Dolayısıyla İngiltere'nin bir kasabasında bir şarkıcı İslam oldu deyince doğru ya bir bakayım bu İslam'ı diye Kur'an mealine bakıyor. Müslüman oluyor. Bizim ilahiyat fakültesinde Kur'an mealine bakan çocuk ashab-ı siliyor. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Neden? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'den Direkt Rabbi ile konuşuyor Mesela çok yakın bir günde birisinin bir hatırasını Nasıl Müslüman oldun sorusuna e, ya Niye İncil'i bıraktın Kur'an'a geldin sorusunda Diyor ki Kur'an'ı İngilizce tercümesinden okuduğumda baktım ki Tanrım benimle konuşuyor direkt. Allah. İncil'de hep İsa ile papazlar giriyordu arama diyor. Direkt Tanrı'yla konuşmak hoşuma gitti diyor. Bu Tanrı kelimesi evet. bana ait değil yani. Bu evet. nefret ettiğim bir kelimedir ama onun şeyini naklediyorum. Hocam dolayısıyla eğer ashab-ı kiram gibi biz de bir kişiyi kazanalım. O bir kişi de şu kainatın Aydınlandığı güneşin aydınlattığı toprakların hepsini fethetmekten daha önemlidir şuurunu kazanacaksak Şeriatımızı anlatacağız Peygamber efendimizin güzelliğini anlatacağız e, Fatiha suresini okuyacağız Fatiha suresini de filan alim şöyle dedi demeyeceğiz Mesela hoca efendileri bakıyorum Allah onlardan razı olsun çıkıyor Şimdi Fatiha suresini anlatıyor insanlar Hocam 7-8 müfessirin görüş farkını anlatıyor ya o insanlar zaten bu Fatiha ne demektir? Niye, niye bunu anlamıyorlar? Ya müfessirlerin görüş farklılıklarına bir de bir tanesini radyodan dinledim. Seyit Kutup bunu yanlış yorumlamıştır diyor. Ya dur bakalım adam daha senin olmadı. Evet. Seyit Kutup doğru dese ne olur? Eğri dese ne olur? Yani Seyit Kutup'u sildiğinde doğru bir Fatiha anlatımı çıkmıyor ortaya. Ya da falanca müfessirlerin... Niye negatiflerden başlayalım ki yani Başlayalım ki. ki evet. Ya bir ilahiyat fakültesinin yüksek lisans doktora bölümünde konuşulacak konu radyo konusu değil. Gazete evet. konusu değil. İnsanlar sade hayat istiyorlar. Ve sade... Bir din istiyorlar hocam O sadelikle girdikten sonra Allah önünü açtığıma zaten Fahri razı bile yetmiyor ona tefsir olarak evet. O zaman yürüsün kendi yürüsün Yani biz Kundaktaki çocuğa koşmayı değil Ayakta durmayı öğreteceğiz Ayakta durduktan sonra bir adım Attıracağız ondan sonra 7 yaşına Gelince koş bakalım diyeceğiz Yine büyükler gibi Koşamayacak tabi Burada ashab-ı böyle yapmadılar hocam. Gittikleri yerde mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderiyor. Evet. Çok meşhur İslam siyaseti hocam. Evet. Ee, de ki onlara diyor bir, Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır. Celle Celaluhu. Ve ben onun peygamberiyim. Bunu haşarlarsa diyor, bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın beş vakit namazı emrettiğini söyle diyor. Evet. İki, bunu da kabul ederlerse Onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere bir zekat borçları olduğunu söyletiyor. Ya hocam bu bir kademe kademe. Kim bilir Muaz radıyallahu anh gitti beş ay bu hakikati anlattı. Beş ay sonra namaza başladı. Bilmiyoruz ne yaptığını ama eğitim ona o şekilde verilmiş. Yani biz henüz anne sütü emen bir çocuğa koca bir ekmek somun verirsek öldürürüz çocuğu. Evet. Çocuk boğulur hocam. Yani İslam'ın bir Allah'a iman, ahirete, cennete, cehenneme iman. Bunlar oldu yerleşti mi aç bir şekilde o kişi gelecek bana başka iş ver diyecek. Namazı tarif edeceğiz başka iş verecek. E mesela sakalda niye başlayayım ki ben? Ya sakala kadar adamın içinde bir defa sakalsızlık var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı arkadaş gibi görüyor. Tarihte değerli biri zannediyor. Maazallah... Yani Allah'ın içimizdeki temsilcisi değil de çok değerli bir Arabistan'da yetişmiş bir bilim adamı gibi görüyor. Bu insanın daha halli mesela hocam teheccüd namazı hangi kademede bir insana öğütlenmelidir? Sabah namazına 40'ta bir defa kalkıyor zekat gibi adam teheccüd kılsa ne olur bu ya? ...sabaha kadar teheccüd kılsa yüz sene... ...bir sabah namaz edecek mi Allah katında? ...yani sabah namazı eğitimini bitiren birine... ...gel bakalım gel... ...peygamberlerin düzeyinde bir ibadet daha var... ...şimdi arınma zamanı... ...hiç olmasın haftada bir teheccüde kalk denir... ...ya bir kere kelime-i ...ne manaya geldiğini bilerek söylemeyen birine... ...on bin kelime-i tevhüt görevi mi verilirmiş ya... ...yani ashab-ı kiram hocam... ...bir heyecanla fırtına gibi oldular... Fırtına onların yüreğinde oldu. Karşı tarafı rüzgardan etkilemediler. Mesela karşı tarafa gittiklerinde o heyecanı onun düzeyinde ona yansıttılar. Sıfır. Yüzlerce hadis-i şerif var hocam. Efendimize geliyor Muhammed. Ne istiyorsun benden diyor. Ha, çok enteresan evet. hocam. Efendimiz Allah Azze ve Celle otur sana bakara süre. okuyayım. Hiç kimseye dememiş. dememiş. Hiç dememiş. kimseye. Bakıyoruz ki... Mesela çoğumuzun tereddüt edeceği bir konudur bu. E, kelime-i şahadet getir diyor. E getirelim. Haydi kelime-i şahadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Tamam kardeşimizsin bağrına basıyor. Ya hocam... yorulma İleri safhalarda olan bir şey. O zaten raya oturuyor. Ha, oturuyor. Raya oturunca yedik, evet. trenin gitti her yere gidecek. Bağrına bastığında... Ha, mi? Bir İslam biz topluluğu. bağrımıza basmak için Önce tonlarca Yük getiriyoruz adam ne bağrımıza Giriyor ne de şehrimize evet. giriyor Bir daha Artı bir de bizim bir sorunumuz daha var İslam'ın o güne kadar Mesela Ashab-ı döneminde Aleyhindeki propagandalar yöreseldi Olsa da köyde biri konuşuyor Ama onlar Yemen'e gittiğinde ilk defa Efendimizin ismini duyanlar Merak ettiler Şimdi bir de Ön negatif hazırlık var İslam'a karşı. Yani bugün batı medyası... ...İslam'a bir bulaşıcı hastalık süsü vermeye çalışıyor. Yani bunda da... ...dedik ya başta İslam'ı orijinal örneği olarak... ...yaşamak zorunda olanların yıpratılması sorunu var. Evet. İslam'ın karşısında bunu düşmanları çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla biz... Eğer kiram 100 performansla yola çıkıp o başarıyı elde ettilerse bizim 500 performansımız olması lazım. Yani aksi çünkü biz bir de karşı tarafın negatif tezlerini çürütme mücadelesi yapmak zorundayız. Ama bunu lafla yapamayız. İslam güzeldir. Arılar Allah diyor, karıncalar la la illallah diyor diyerek çürütemeyiz o tarafı. Çünkü fiilen adam Ortadoğu'da birbirinin kanını pompalayıp emen ...vahşi bir nesil olarak gösteriyor İslam'ı... ...halbuki bunların... ...şuradan gelmiş mecusi kültürlü... ...buradan gelmiş... ...Hindi kültürlü... E, ...İslam'ın özünü temsil etmeyen... ...henüz İslam içine sinmemiş... ...kitleler olduğunu bilmiyor... ...yani belki kasıtlı yapıyor medya bunu ama... ...ya da medyayı yönlendiren güçler... ...ama Avrupalı... ...Avustralyalı insanlar... ...masumdur bu konuda hocam... ...yani ne bilsin insanlar... Yani, bu bir, bu, yani bir bu bir reklam Amerika sonucu. Deniyor diyor. ki Amerika'da yani çok yaygın olarak Türkiye'nin nerede olduğunu bilmeyen kitleler var. Nerede bilsin? Türk ahlakı nedir? Osmanlı ahlakı alakı nedir? İslam ahlakı nedir? Alakı nereden bilsin? Evet. Adam kendi toplumunu merak etmiyor. Benim toplumumu niye merak etsin? Biz merak edip karıştırıyoruz mu onların? Mesela bu siyah beyaz ayrımı nedir Amerika'da ee, diye... Niye dendiğini, nereden ortaya çıktığını merak edip geliyor. Bana ne? Ya, adamların kavgası varmış gibi görülüyor. Siyah siyahi biri evet. çıktı da merak ettik. Bu adamlarda siyah diye bir sorun varmış. Evet. Yani isterseniz temsildeki problemlerimiz ne? Yani ashabı hani temsil numunesi olarak ortaya koydunuz. Allah razı olsun. Onlardaki yürek kıvamını. ...vesaire ortaya koyduğumuz... ...bugüne geldiğimizde... ...problemlerimiz ve... ...ne ve biz... ...mesela onu nasıl aşabiliriz... ...şöyle bir 6-7 dakika içinde bunu... ...toparlayabilsek derim... Şimdi hocam... E, ...siz de biliyorsunuz hepimiz biliyoruz... ...Suudi Arabistan'ın... E, ...bir uygulaması ile harem Şerif... ...Mekke ve Medine... ...24 saat... ...canlı yayınla dünyaya veriliyor... ...evet... ...yani namazdı, hutbeydi... ...her şey veriliyor... ...bir, bir İngilizce tercümesi yapılıyor... ...Fransızca Fransız, herhalde yapılıyor... E, ...İspanyolca... ...bu evet. mesela müthiş bir yatırım... Evet. ...müthiş bir yatırım ama... ...24 saat sen böyle yapıyorsun... ...akşam adam Suudi Arabistan'ın Yemen'le savaşmasına ait... ...iki haber veriyor... <gülüyor> ...10 evet. saniye bu haberler... ...24 saatlik yayın bitiyor... Evet. ...24 saatlik evet. yayın bitiyor... ...o zaman ben bu örnekten şu noktaya gelmek istiyorum... ...bu bir savaş hocam... Evet. Biz harem şerifimizi göstereceğiz, o Yemen'le savaşımızı gösterecek. İnsan kapacağız, onlar insan kapacaklar. Evet. Bizim e, tebliğ ya da görüntümüzün iki boyutu olacak. Bir dağılmama üzerine kurulu, bir parçalanmamamız üzerine Müslümanlar olarak kurulu bir yatırımımız olacak. Mesela bizim tarikatımız olacak bir şeyh efendiden intisabımız olacak ama bu o şeyh efendiyle benim aramda bir muhabbet konusu olacak. İslam diye onu ortaya çıkarmayacağım ben. Evet. İslam diye ortaya çıkarmayacağım benim varlığımla benim adımımla İslam güçlensin diye. Evet. Hayır ben İslam diye kendimi ve hocamı yazarımı ona çıkarırsam herkes de öyle yaparsa dışarıdan bakıldığında İslam diye bir dünya görülmüyor bu sefer. ...İslam ismini kullanan... ...kendilerini yücelten bir kitle görünüyor. Evet. Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken şey... ...Müslümanlar olarak... ...bir aradalığımız çok önemli bizim. Bazı şeylerimizi ferahat edeceğiz. Mesela... ...Şia ile bizim uçurum düzeyinde... ...farklılıklarımız var. Esasen... ...Şia bir mezhep midir... ...başka bir şey midir bile... ...diyenimiz olmuş içimizde ama... Küfrün karşısında ümmeti Muhammed'in yüzde 10'unu dışlayıp durup dururken bir, bir, bir milyar 200 bine düşmektense bir milyar 700 binden dursun bu. Böyle bir dursun içimize ıslah oluruz. Biz kendimizi sünnet ruhumuzu hiya edelim deyip yani birlikte görüntüsü verme. Çünkü burada bir savaş yapılıyor. Bu savaşa karşı da Müslümanlar bir kazanıyorlar bir kaybediyorlar. İki kazanıp bir kaybetmeyi önce isteyeceğiz. Sonra da hiç kaybetmeden kazanmayı inşallah, inşallah isteyeceğiz. Birinci hedef bu. İkinci hedefimiz bilhassa Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan mümin kardeşlerimiz sokağa tüküren biri olarak bilinmeyecekler. Evet. Yani tezih ederim hepsi böyle yapıyor manasında değil ama Avrupalıya sorulduğunda mesela ben Almanya'ya gittiğimde çekirdek gördüğün yerden biri geçmiştir bizden bil filan diye espri yaptılar bana yani çekirdek ee, kabuğunu yola atarız yola ee, işte kırmızı ışıkta geçen biri e, diye e, gibi ha. bunların doğruluk oranı belki 1960'lı yıllarda doğruydu ama yani herkes o topluma intibak etti ayrı bir konu böyle münferit bir şekilde kafirlerin ortasında yaşayanlar yani adımlarını dikkatli atacaklar Aynen. mesela eee Alt katlarda e, oturup çocuk gürültüsünden apartmanda bir taciz yapılacaksa çocuğu küçüksün üst katlarda otursun komşularını rahatsız etmesin dikkat edecek. Arabasını park ederken dikkat edecek bir. 2, dışarıya hoca efendi olarak gidenler e, gittikleri yerlerde ümmeti Muhammed'i temsil eden konuşma yaptıklarını bilmeliler. Ümmetin farklı konularını değil. Ümmetin tek konularını Allah, peygamber, ahiret, cennet, cehennem, Hacisi şerif, ayeti kerime gibi ortak konularımızı konuşmalı. Oradakileri bir yumruk gibi tutmayı evet. bilmeliler. Bir de e, özellikle e, siz yine saate bakmaya başladınız. 2-3 şey e, dakikamız var hocam. Özellikle e, Müslüman olmayanlara karşı e, yayın yapan siteler var. Yani davet mantıklı Tebliğ mantıklı siteler var Bazılarına bakıyorum ben Çok İngilizce anlamamakla beraber Altyazılarından ufak tefekte Anladığım kadarıyla bakıyorum Şimdi bu tebliğ yapan Kardeşlerimiz Konu olarak tartışmayı Hiç gerektirmeyecek konulara girmeli bu hem bize ait konuları tartışmama şeklinde hem Hristiyanlarla tartışma konusuna girmemeliyiz. Mesela Habeşistan'a gittiğinde Ashab-ı Kiram cafer Sadık nasıl orada gönül etti. Necaşi'ye ne dedi? Bak dedi. Biz İsa'yı nasıl görüyoruz dedi. Okudu Taha suresini. Allah Necaşi'nin gönlü fethi oldu. Evet. Siz İsa Allah'ın <gülüyor> oğludur diyorsunuz bu aslında şirktir falan diye başlasaydı. Oradan Kimse geri geleceklerdi. Elleri zincirli geri geleceklerdi. Evet. Çok büyük bir afetti bu. Dolayısıyla biz yabancılarla da tartışma üretmeyecek hem bizim içimizdeki konular açısından hem onlarla farkımız olan konularda tartışma üretmeyecek ortak gündemlere getirmeliyiz. Yani mesela dünyada insanların Allah'ın kulu olduklarını bilmelerinin yararı üzerinden yola çıkılacak. Evet dirilmenin gerekliliği üzerinden yola çıkılacak. Ee, Hocam yani bu tabi birçok örnek verebilirsiniz. Ee, yani İslam dışındaki toplumlarla ilişkide bu şeyi e, ifade ediyorsunuz. Bir de kendi ülkemiz söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ne yazık değil ki mi? bizim ülkemizde yani de tebliğ bir, gerekiyor yani tabii. Gibi, yani ki mesela. Evet. Bilmiyorum onu mı durmalı yani bazen çocuklarımız da diyelim ki bakıyorlar televizyondaki işte o sembol bir takım kişilere tartışılan konulara vesaire oralardan çıkıp İslam'a ısınan bir yürek olur mu yoksa e, yani uzaklaşan e, ne bileyim sorgulayan bir zihin mi ortaya çıkar değil mi bu da Hocam, bence ben şöyle merak ediyorum. Bir evet. ilmi araştırma yapmadım İnternet Google'a Youtube bölümüne hoca diye bir kelime yazalım Evet Hoca ve konuşma diyelim evet. Hocaların konuşmalarını bize versin Evet Hiç İslam'ı bilmeyen biri Bunların ilk 50'ye girenini dinlesin İlk 50'nin en popüler konusu En çok izlenen konuşmasını dinlesin 50 tane internette konuşan hocayı dinleyip Bunların toplamından İslam'ı bulur mu bir insan? Yoksa aman Allah'ım hayatımın geri kalan kısmını tehlikeye düşürmeden, evet. kalp krizi geçirmeden başka bir dine gideyim mi der. Ya. Görüntümüz çok kötü. Yani isterseniz hocam ikimiz de bunu yapalım. Hoca ve konuşma yazalım. Karşımıza <gülüyor> çıkanı ama vakti israf ederiz bu arada. Evet. Bu konuları konuşalım. İnşallah bu hocam, bunu konuşalım. ayrıca konuşalım. Vakit de doldu. Ee, teşekkür ediyoruz. So. Allah razı olsun. Aynen. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçülerde birlikteydik. Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren bir programın